Günaydın Tuğba merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Avrupa ne konuşuyormuş bakalım. Avrupa ne konuşuyor? En öncelikli mesellerden bir tanesi e, Büyük Britanya'nın e, Ruanda'ya e, göndermeye çalıştığı içinde sığınmacılarla birlikte göndermeye çalıştığı uçak. E, Öncelikle bundan bahsedeyim, zira yani Avrupa'nın en önemli meselelerinden bir tanesi göçmenler meselesi ve buna ilişkin olarak çeşitli politikalar üretilmeye çalışıyor. Boris Johnson Nisan ayında. İşte ben insan kaçakçılarının iş modellerini çökertmeye yönelik ve binlerce kişinin hayatını kurtaracak bir model e, buldum, e, bir modelimiz var e, diyerek açıklamıştı bunu. E, şimdi onunla ilgili neler oluyor? Bu son derece yakından takip ediliyor. E, Boris Johnson'ın e, sunduğu plana göre, e, Britanya'ya yasa dışı yollarla gelmiş olanlara Tek yön biletle Afrika ülkesi Ruanda'ya gönderilmeleri öngörülüyordu. Evet. Çocuklar ve çocuklu ebeveynler hariç tamamı Ruanda'ya gönderilecekler ve onların başvuruları Ruanda'da incelenecek... Eğer ki e, yani e, mülteci olmaları uygun görünürse Ruanda'da kalacaklar ve onlar orada işte beş yıllık işte eğitim ve des destek paketi e, verilecek e, gibi bir plan vardı. Ve e, şey olayın e, önemli boyutlarından bir tanesi hani Ruanda'da bunu zaten sahipleniyor bunun göç. Ve ekonomik kalkınma e, ortaklığı hem göç konusun problemine bir çözüm hem de ekonomik kalkınma getirecek bir yöntem olarak e, ikisini birlikte paketleyip sunuyorlardı. E, öyle bir e, boyutu da vardı. Britanya ilk etapta Ruanda'ya 120 milyon pound verecekti ve Ruanda'nın da bu şekilde işte e, kalkınacağı e, söyleniyordu. Ee, Nisan ayında bu plan açıklanmıştı ve hazir, yani Mayıs ayında uygulayacağız diyorlardı. Mayıs ayında değil ama işte 15 Haziran e, bu hafta içerisinde uygulamaya gerçekten koydular son derece e, kısa bir süre içerisinde. 130 yolcuyla kalkması planlanıyordu uçağın. 130 sayısı önce 30'a düştü sonra 7'ye düştü ve 7 yolcudan da bir tanesi Iraklı 54 yaşındaki bir kişinin Ahim'e yaptığı başvuruya Ahim hemen tedbir kararı verdi bir ara karar verdi ve onun gönderilmesinin doğru olmadığını Ruanda'daki prosedürün insan haklarına uygunluğu açısından incelenmesi gerektiğini ve bu kişinin durumunun incelenmesi gerektiğini söyledi. Diğer altı kişi de hemen bu kararı alıp e, gerekli mercilere başvurdular ve uçağın e, kalkışı salı günü itibariyle en azından engellenmiş oldu. E, kararı ilk açıklarken e, Boris Johnson şey demişti. Biliyoruz e, bu plana karşı işte hukuk alanında e, pek çok başvurular yapacak. Biz de buna karşı hazırlıklıyız demişti. Gerçekten de öyle oluyor. Bir yandan. E, pek çok e, hukukçu ve göçmenlerle birlikte çalışan aktivistler e, bu plana karşı başvurular yapıyorlar. E, Priti Patel demezler şey demiş, salı günü ahim kararından sonra bununla ilgili hayal kırıklığına uğradık ahim kararı ile ilgili olarak. E, ama e, sığınmacı politikamız aynı şekilde devam edecektir. bir sonraki uçağın hazırlıklarına başladık diyor Britanya ile ilgili olarak gelişmeler böyle şeye bakacak olursak yorumlara bakacak olursak neler söyleniyor diye Belçika'dan la libre Belçik gazetesinden bir yorum aktarayım büyük Britanya sığınma arayan insanları İltica talebinde bulunma hakları olup olmadığını araştırma zahmetine dahi girmeden binlerce kilometre uzağa gönderiyor. Tozu halının altına süpürüyor. Bu politika acımasız ve ahlak dışıdır. İnsan onurunu ve uluslararası hukuku ayaklar altına almaktadır e, diyor. E, ama öte yandan da Boris Johnson... E, bu planı açıklarken şey demişti, merhametimiz sınırsız olabilir ama insanlara yardım etme kapasitemiz öyle değil demişti. E, genel olarak e, yani hem Britanya'da hem Avrupa genelinde e, bunun e, yani bu planın insan hakları açısından, hukuki açıdan e, uygun olmadığı yönünde e, diyebilirim ki. Genel olarak öyle bir görüş var ama öte yandan şu da söyleniyor yani muhafazakarlar, saycılar e peki o halde ne yapalım diyorlar. The Times gazetesinden bir yorum aktarayım. Hükümet Manş denizinde devam eden yasa dışı ve tehlikeli geçiş sorununa çözüm aradığı için suçlanmamalı. Dışişleri Bakanı Listras'ın yürütülen bu politikaya eleştirenlerin şu ana kadar alternatif geçerli alternatif bulmakta başarısız olduklarını söyledi. Listras, bu makul bir yanıttı diyor. Yani burada işte bu politikaya eleştirenler peki eleştirenler ne, ne diyorlar e, diye bir soru soruluyor e, ve genel olarak hükümetin politikasını destekleyenler de bu soru üzerinden e, argümanlarını kuruyorlar. Evet yani bu konuda ben de iki şey ekliğim yani bu e, muhafazakarlardan bir eski gazeteci, muhtemelen muhafazakar parti içinde çalışma yapmış olan birisi Peter Osborne, Osborne pardon. E, Boris Johnson e, bu Double Down News diye bir sitede son derece e, önemli küçük bir bir video analizi yaptı, e, yani on dakikalık bir video içinde ve diyor ki Boris Johnson'ın e, iktidar için o sınırsız hırsıyla demokrasiyi e, tamamen e, süper zenginler çıkarları adına yerle bir etmek üzere yani Britanya'da demokrasiden bahsedilemeyecek hale geliyor diyor. ve bunun kanıtlarını da veriyor. Yani istifa bu skandallar üzerine üzerinde epey konuşmuştuk ya yalan söylemesi, partiler yapması falan Partygate dedikleri şey de onların yalanlarının filan tamamen açığa çıkmasına rağmen Cumhuriyetçi Parti içinde görevden alınmaması, kararı çıkması yani oylamada, güven oylaması almasının sebebinin doğrudan doğruya Cum şey partinin, muhafazakar partinin destekçilerinin, parasal destekçilerinin açıkça söylemeleri, Boris Johnson'ın istifasını kabul etmeyeceğiz dediler. Bunun kanıtları da var diyor. Çok önemli bir açık. Yani Britanya'da demokrasi elden e, gitmiştir diyor. E, tabii George Monbiot da e, son derece kuvvetli bir eleştiri getirmiş. E, bu hükümetin Ruanda'ya bu insan postalama şeyleri hakkında ne kadar yeni bilgiye ulaşırsak diyor The Guardian köşe yazarı George Wambio daha da iyi anlıyoruz bu yeni bir cephe kültür savaşlarında yeni bir cephe açıyorlar yani e, mültecilerin durumu e, sadece bir yan zarar olarak yan etki olarak görülüyor diyor ve son derece e, ciddi bir e, demokrasi sorunuyla Karşı karşıya kaldığımız, kaldığımız açık diyor Britanya açısından. O da George Mavion'un yorum. Yani İngiltere'de tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi büyük bir sağa kayış ve hatta faşizan bir otokrasiye, seçilmiş otokrasiye doğru gidiş olduğunu da söyleyen pek çok yazıya rastladık. Evet. E, Monbio'nun e, işte bu süreçle ilgili ne kadar çok şey bilirsek o kadar iyi e, dediğini söylediniz. E, gerçekten başta Guardian olmak üzere Britanya medyası bu mültecilerin hikayelerini tek tek anlatıyorlar. E, i̇şte o gün e, o uçak kalktı, gün e, neler yaşandı, işte o insanlar... Ee, o merkezden alınıp uçağa nasıl götürüldüler neler hissettiler işte yolda bayılanlar işte işkence raporu olan birisinin o raporunun son anda ulaşması falan bunları anlatıyor. Ufak bir ayrıntı aktarayım. İlk başta bu uçakla gönderilecek olanlar arasında İran'da işte barışçıl protestocuları vurmayı reddettiğini söyleyen örneğin İranlı bir eski polis memuru var ya da evet. Sudanlı bir işkence mağduru var. Yani tek tek bu insanların hikayelerini bildiğimizde aslında onların işte Ruanda'ya postalanabilir bir takım flu şeyler olmaktan çıkıyorlar ve daha kanlı canlı insanlara dönüşüyorlar. Öte yandan bu Boris Johnson'ın, işte güven oylaması, onu destekleyenlerin başbakan olarak kalmasını, devam etmesini istediğini söylediniz. Ama bir yandan ben de tüm bu süreci takip ederken şey düşünüyorum. Yani Boris Johnson evet hala başbakan ama günlerinin sayılı olduğuna dair ya da aylarının en azından sayılı olduğuna dair de çok fazla yorum var. Acaba bu plan hani Boris Johnson, ...birlikte ya da birkaç ay içerisinde gerçekten Britanya'nın e, ve insanlığın e, utanç tarihine gömülecek mi yoksa... E, Hani bir e, hükümet bunu uygulamakta çok ısrarcı ve bu ısrarında başarılı olacak ve diğer ülkeler de bunu örnek alacak. Örneğin Danimarka'nın da böyle e, planları var. Diğer Avrupa ülkeleri de bunu e, örnek alacak. Günümüz politikasında, günümüz dünyasında bir utanç e, bölümü olarak hani yaşamaya devam edeceğiz? E, ben de bu sürecin gelişimini bu açıdan e, gayet merakla izliyorum. Evet yani... E bu Lestras'ın söylediklerine, Dışişleri Bakanı'nın söylediklerini de e, utanç içinde kaldık. E, Britanya'dan, İngiltere'den hiçbir zaman bu kadar e, utanmamıştık diyorlar. Çünkü Lestras da, Dışişleri Bakanı da tamamen bu insanlık dışı politikayı e, savunur bir hale gelmiş durumda. Bunun üzerinde daha çok konuşacağız ama giderek gelişmelerin Britanya cephesinde çok yani 215'ten bu yana görülmüş en büyük demokrasi kaybı olduğunu söylemek mümkün görünüyor. E son olarak ben de şuna ekleyeyim. E Boris Johnson şey dedi yani Avrupa insan hakları e konvansiyonundan hani çekilmekle bile tehdit etti. Bunu bile gündeme getirdi. Hani bu böyle devam ederse bunu yapabiliriz. E, de bir şey söyledi. Gerçekten Britanya'nın e, hani başbakanın en azından tehdit olarak bunu söylemesi bile gerçekten e, çok çarpıcı e, bir gelişme. Yani hiç olmasını beklemeyeceğimiz e, Britanya'da bir, bir yerde hiç olmasını beklemeyeceğimiz e, bir gelişme. Evet. Buradan şey geçelim, Britanya'dan Yunanistan'a geçelim. Yunanistan ve genel olarak Avrupa'sında Türkiye'nin, Erdoğan'ın Yunanistan'a ilişkin açıklamalarını da yakından takip ediyor. Ve bunun yine önümüzdeki yaz, bu yaz önümüzdeki aylarda hani Ege Deniz'de ne olacak ee, acaba Erdoğan gerçekten e, hani bir e, işte çatışma yaratacak bir şey yapar mı diye e, bu ciddi şekilde değerlendiriliyor ve yorumlanıyor ee, Yunanistan işte e, biliyorsunuz Erdoğan e, Yunanistan adalarının e, mevcut anlaşmaları ihlal ederek silahlandırıldığını ve bunun Tür Türkiye'nin bunu kabul etmeyeceğini e, söylemişti. Buna karşılık Yunanistan bu şeyi reddediyor. Yasa dışı olarak silahlandırıyoruz, anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılıyor iddiasını reddediyor. Ama öte yandan politikacılardan da aslında biraz daha iletişime yönelik ve şey gerilimi düşürmeye yönelik açıklamalar var. Yunanistan medyasında da benzer bir tonu genel olarak bulmak mümkün. Liberal e, isimli web portalından aktarayım bir yorum. E, şöyle diyor yorumcu, son günlerde Türkiye medyasında edilen sözler inanılır gibi değil. Ciddi bir şekilde Yunanistan'ın Türk adalarını işgal ettiğini iddia eden mavi vatan ile başlayıp hükümetten iki üç adaya saldırmasını istemeye kadar varan yorumlar var. Niye? Yunanlara gününü göstermek için. Komşuda çatışmaya doğru ilerleyen bir iklimin gelişmekte olduğuna dikkat çekmek isteriz diyor yorumcu. Katimeri'nin genel yayın yönetmeni ne demiş Onu aktarayım. Gerginliği tırmandırmaktan kaçınmak büyük bir sanattır. Yunanistan adına konuşuyor. Yanlış bir adım, yanlış bir açıklama ya da yanlış bir karar sonu gelmeyecek eylem ve karşı tepkiler sarmalını harekete geçirebilir. Karşı tarafla aramızdaki bir takım temel iletişim kanallarını açık tutmalıyız diyor. Son olarak da proto temadan bir yorum aktarayım. Erdoğan'ın iç sorunlar ve izole edilme riskiyle karşı karşıya olduğu dış sorunlar nedeniyle bir de seçimler göz önüne alındığında Ege'de sıcak sıcak çatışmayı göze alıp alamayacağını kim bilebilir ki e, diplomatik dilin terk edilmesi ve iletişim kanallarının Ankara tarafından kapatılması son derece elim. Tüm bunları e, çaresizliğin aynı zamanda ona neler yaptırabileceğini anlamamız için bir uyanış çağrısı diyor. E, yani Yunanistan'da biraz alarm zilleri çalıyor e, Türkiye'ye ilişkin olarak demek mümkün. Ama öte yandan hani şunu da unutmayalım, e, Micho Takis e, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve orada e, Amerikan askeri üslerinin genişletilmesini öngören beş yıllık bir anlaşma imzaladı ve son dönemde de Yunanistan askeri harcamalarını son derece ciddi bir şekilde e, arttırıyor. Söylem düzeyinde Yunanistan gerilimi en azından tırmandırmıyorsa da e, Ege'de ciddi bir e, askeri tırmanış olduğunu söylemek mümkün. E, gerçekten bu yaz sıcak geçebilir klişe deyimle e, Ege'de. Evet o konuda da çok sayıda yoruma da ben de rastlamadım değil doğrusu çeşitli Türkiye'deki internet gazetelerinde haber merkez şeylerinde odaklarında da ee, ve bu tabi Denizelos e, zamanında Atatürk'le bir kere e, başarılabilmiş. Onun dışında inişli çıkışlı çok, e, her zaman böyle gerilimlerin o yer aldığı bir ortam olduğu da şüphesiz. Şimdi ben de katılıyorum yani çok sayıda senin de Sözünü ettiğin önümüzdeki tırnak içindeki sıcak yazın beklentilerine ilişkin çok sayıda analiz çıkıyor. E, aslında iki gün önce BBC Türkçe'de e, yine böyle sıcak yaz diye bir e, haber vardı. Orada daha başka bir ayrıntıya her ne kadar adalar üzerinden silahlanma üzerinden tartışma yürüse de fosil yakıt meselesine e, değinilmiş. Bu yaz Türkiye'nin Girit ve Rodos açıklarında sondaj çalışması yapıcı Atina tarafından bekleniyormuş yani istihbarat e, olduğunu e, söyleniyor. Dolayısıyla bu çok ciddi sadece Doğu Akdeniz'de değil yani Kıbrıs açıklarında değil bu ayrı bir askeri e, gerilimde. Bir de Girit ve Rodos açıklarında da e, Türkiye'nin böyle bir sondaj çalışmasına başlayacak olması hemen öncesinde işte silahlandırıyorlar, silahlanıyorlar tartışması şeklinde yürüyor olabilir tabii bir yandan da. Evet yani bu buna dair yorumları ben de Yunan medyasında gördüm ve bunun da işte iki ülkenin donanmalarını yine karşı karşıya Tabii. getirebileceği söyleniyor. da ee, geçen yaz çünkü. Evet, evet. Ee, yani ger gerçekten bir kruvazere vurmuştu bir Yunan gemisi. Evet çarpışma savaş anlamında değil de evet. bayağı çarpışma anlamında. Evet. Burada, evet. bu e, fosil yakıtlar demişken bir yandan işte bu fosil yakıtların aranması, e, piyasaya sürülmesi ve bundan ekonomik gelir elde edilmesi, etmek e, çabaları sürüyor. Bir yandan da işte küre ısınıyor, iklim değişiyor. Buna karşı işte bir şeyler yapmak e, lazım. E, biliyorsunuz e, Avrupa Parlamentosu'nun e, işte yeşil anlaşması var. E, fit for 55. Yani 2030'a kadar %55 oranında 1990'a kıyasla sera gazı emisyonunu %55 azaltma hedefi var. bu hedef kapsamında da Avrupa Parlamentosu bir takım Avrupa Birliği bir takım adımlar atıyor. bunlardan sonuncusu geçtiğimiz hafta dizel ve benzinli eee binek otomobillerinin ve hafif ticari araç satışının 2035 yılından itibaren yasaklanması oldu. Yani 2035'ten itibaren Avrupa'da artık benzinli ve dizel araç satılmayacak. Kısaca bu elektrikli ve hidrojenli araçlara geçişte önemli bir adım. Bunun yani bu bir süreç, bu geçiş başladı artık. Yani fosil yakıttan Nötr, işte karbon salımına geçişte bir geçiş süreci başladı. Bu geri döndürülemez bir süreç deniyor. Zaman alacak olsa da. Ve dolayısıyla bir takım bazı çevreler bunu son derece olumlu karşılıyor. İler Republika'dan, İtalya'dan bir yorum aktarayım. Parlamentonun dün yaptığı oylama... Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'in göreve geldiğinde açıkladığı Yeşil Anlaşma'nın Avrupa'nın stratejik pusulası olmaya devam edeceğini teyidi. Otomobil üreticilerinden ulusal hükümetlere, petrol şirketlerinden elektrik tedarikçilerine kadar tüm taraflar stratejilerini buna göre yeniden gözden geçirmeli diyor. E, Republika'daki bu yorumcu e, öte yandan e, dediğim gibi bir kısım bunu olumlu karşılarken e, bir takım eleştiriler de var örneğin Almanya'dan Gazete Taz'dan bir yorum aktarayım. E, Gazete Taz yorumcusu diyor ki yani hali hazırda bu geçiş zaten başlamıştı yani otomobil üreticileri elektrikli otomobil zaten üretiyor ve üstelik e, hani benzinli olanlar üretildikten sonra ortalama olarak 15 yıl şeyde kalmaya devam ediyor, kullanımda kalmaya devam ediyor. Bu süreci daha hızlandıracak bir şey yapmalıydı diyor gazete taz yorumcusu hepsinden ben kendi aktarmış oldum ama onun sözleriyle tırnak içinde şöyle aktarayım. Avrupa Parlamentosu son tarih olarak 2035 yılını belirleyerek uzun süredir hali hazırda devam eden bu süreci Kızlandırmaktan kaçındı. AB yasağı 2035'ten önce başlatsaydı dönüşüm sürecine ilme kazandırmış olurdu ama bunu yapmayarak gelişimin gerisinde kalmış oldu diyor bir yandan bu şey benzinli araçların geride bırakılmasıyla ilgili bir yandan da şey var içinde elektrikli otomobillere geç, geçiyor Avrupa ama bunun da beraberinde getireceği problemler var. Fransa'dan Le Monde gazetesi de buna dikkat çekmiş. bu gazeteden bir yorumcu şöyle diyor. Elektrikli otomobiller standart hale gelince Avrupa'nın bağımsızlığını koruyabilmesi için kendi pil üretimini yerelleştirmeyi de hızlandırması gerekiyor. E, elektrikli otomobillerin sayısındaki artış şimdiden ham madde fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Ayrıca pillerin geri dönüşümü meselesinin de bir netliğe kavuşturulması şart. Yani şimdi de e, önümüzdeki süreçte elektrikli otomobillerle ilgili bir e, şarj istasyonu altyapısının kurulmamış olması yani o döneme kadar da e, kurulamayabilecek olması bir problem olarak görülüyor. İkincisi bu pil üretimi e, önemli. E, Pi, bu, bu pilin ham maddesini nereden nasıl bulacağız? Ee, üçüncüsü de pillerin geri dönüşümü meselesi. Avrupa e, bir yandan da bu elektrikli otomobillerle ilgili gelecek döneme dair bunları konuşuyor. Evet ama buna tam e, taban taban azıt olarak da bir yandan da e, Guardian'ın tabiriyle altına hücum şeklinde bütün... E, bu ülke elektrik ve tasarruftan bahseden ülkeler bir yandan da kuzey denizlerinde, sahillerde petrol, gaz ve kömür aramak için birbirleriyle yarışır haldeler. Bunu unutmamak lazım. Hatta bu yalnız Avrupa'ya özgü değil. Biden daha yeni, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden petrol fiyatları çok yükselince... Tarihte ilk defa 5 dolar galonu olunca hemen bütün petrol rafinerilerine hızlı çalışın bizimle diye mektup yazmış. Daha çok gaz çıkaralım, daha çok dizel çıkaralım demişler. Yani dünyanın gidişatı tam bir manyaklık diyebileceğim bir halde de olduğunu söylemekte. Lüzum. <gülüyor> Gerek gördüm söylemeyi Gerekli gördüm çünkü bir yandan e, e, Elektrikli arabaların şarjını şöyle mi yapalım Böyle mi yapalım tartışması var Bir yandan da daha çok gaz Daha çok petrol Daha çok dizel Ne buluşsak çıkaralım diyorlar e, e, Geçen biz... so özür dilerim Sosyal medyada böyle iklim inkarcılarının e, Bir şeyini gördüm e, Paylaşımını gördüm Greta'yı e, fotoğrafını koymuşlar Greta'nın da bir sözü ama gerçek olmadığını tabii biliyorum bu sözün. E herkesi elektrikli araba kullanmaya çağırıyorum <gülüyor> diyor. Yanında Afrikalı işte bu şey işte madenlerde çalışan bir çocuk ve işte biz de harıl harıl çalışıyoruz diye koymuşlar. Güya eleştiriyorlar Greta işte bu sömürüyü görmüyor falan diye. Evet. İşte süremiz bitti. 30 saniye içerisinde şey söyleyeyim. <Gülüyor> Avrupa Parlamentosu tüm Avrupa'da telefonlarda, kameralarda, klavyelerde ortak şarj girişi olması gerektiğine dair bir karar da çıkarttı. Yani işte yeni bir e, telefon aldığınızda artık yeni bir kablo almayacaksınız. Eski kablonuzu hepsi için kullanabileceksiniz ya da Samsung şarjı e, Apple e, telefon için e, kullanabileceksiniz. Bu böylece e, kablo e, şey e, elektronik e, atığın e, önüne geçmeye yönelik hem de tüketiciyi korumaya yönelik bir karar olarak değerlendiriliyor. Hani şimdi çok genel olarak bunları aktarıyorum. bunlar bana hem elektronik elektrikli araç hem de işte bu kablo şeyinin engellenmeye çalışılması bir yandan hani hayatımızda birebir bir dönemden bir döneme geçiş gibi hani gündelik hayatımızda somut etkilerini gördüğümüz şeyler gibi görünüyor ama bir yandan hani sizin söylediğiniz gibi işte e, gaz ve petrol aramaları devam ediyor e, Avrupa'da bir, bir, bir takım ülkelerde bazı ülkelerde bu geçişler yapılırken Bunlar acaba hani deryada denizde bir damla mı ee, genel olarak bu iklim e, değişikliğine yansıması etkileri ne kadar olacak ne kadar ufak diye insan düşünmekten de kendisini alamıyor sizin evet. söylediğiniz gibi. Müjde için teşekkür ederiz ama bugüne kadar niye tek tip değilmiş de şimdi yapılıyor diye de sormadan edemiyor yani bir 25 yıldır kullanılıyor bu cep telefonları falan farklı kablolarla neyse. Konuşuyoruz. E, teknoloji ve inovasyon için işte her şirketin kendisinin kullanması, rekabet etmesi gerekiyor. <gülüyor> i̇şte 25 yıldır tek bir kablo olsaydı, hepsi aynısını kullanmaya zorlanmış olsalardı, e, bu inovasyonlar, yenilikler olmazdı diyorlar. Size de böylece yanıt vermiş olayım son e, saniyelerde. <gülüyor> tek, tek tipçi misiniz Ömer Bey siz <gülüyor> Evet, tek tip kimsiniz doğru sorunuz. Görünce söylerim ben de bu şikayetlerinizi. <gülüyor> tamam, <gülüyor> teşekkür ederim. Peki Eurotopics bültenlerinden bu haftalıkta bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkürler.